Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sınanlar Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız Gerçeği yalnızca masallar bilir'e hoş geldiniz. Ben Coşar Kulaksız. Ben Özcan Yüksek. Evet, e, Özcan abi bu haftaki programda e, geçen haftadan Sarkan 1-2 meseleyi bir iki konuyu konuşarak başlamak istiyorum. Ama en başta çok kısa bir anonsum olacak. Bizim bir Instagram hesabımız var. 1001.ist ve 1001 alttan çizgi ist diye de Twitter hesabımız var. Buradan bizi takip edebilir dinleyiciler, izleyiciler. Ve biz burada bu e, sosyal medya hesaplarında da senin daha önceden Şehrazat'ın Sırları kitabında yaratmış olduğun sözlüğün daha kavramsal ve İngilizcesiyle beraber daha evrenselini yaratıyor olacağız, o yaratıyoruz şu anda diyerek hemen e sana geçen haftadan kalan sarkan sorumuzu soruyorum. Bir varmış, bir yokmuş ne demek? Ee, bir, bir varmış, bir yokmuş e, belki de e, dünya üzerinde diyelektiği en iyi anlatan e, deyimlerden biri. Bir varmış, bir yokmuş bir şeyin Aynı anda hem var hem yok olduğunu anlatıyor. Yani bir var oluyor bir yok oluyor değil. Aynı anda oluyor. Ee, bu da e, insan düşüncesinin e, en gelişmiş biçimi olarak söyleyebileceğimiz felsefenin e, en, en güçlü tanımlarından biri. Bir varmış bir yokmuş ve masal böyle başlıyor. Mesela İngilizcesini biliyorum belki başka e, dillerde e, asla bilmediğimiz konuşmasını bilmediğimiz billerde de vardır ama e, incisi once upon a time. Yani burada bir diyalektik yok. Ama bizde bir varmış, bir yokmuş var. Onu peki, söyleyeyim. Özcan abi peki, Heh. bence burada dinleyiciler arasında tam e, bu e, terminolojiye yakın olmayanlar olabilir diye bize diyalektik anlatım biçimi ve felsefesinden biraz bahsedebilir misin? Ne demek? Yani diyalektik Düşünme ne demek? Ee, aslında Binbir Gece ve e, özellikle anlatılar e, diyalektik üzerinden e, anlatılıyor diyebilirim. Doğanın kendisi e, diyalektik. Yani biz bunu illetip felsefi kavramlar, kalın kitaplar, e, tozlu tarafından indirdiğimiz... E, düşünürlerin e, kitapları olarak görmememiz gerekiyor. Şu doğayla da çok iyi anlatıyorlar. Bir, bir ırmakta iki kez yıkanılmaz e, sözü var. Heraklitos'un. E, o da bize bunu anlatıyor. E, bir varmış bir yokmuş da e, bunu anlatıyor. E, bir sonsuz bir akış olduğunu, durmadığını, hiçbir şeyin durmadığını anlatıyor. Yani e, Daha uzun söylemek istemiyorum. Daha çok da bizim kendi kavramımızın kendi masal e, sözcüklerinin dışında da çok fazla anlatmak istemiyorum ama masallarda e, geçtiği ölçüde de dilek e, vurguluyorum. Çünkü masallar küçümsendiği için yani özgürlük e, dünyanın özgürlüğü insanın özgürlüğü gibi çok büyük kavramlar zaman nedir uzam nedir gibi büyük kavramları anlattığı da küçümsendiği için bunları yazık ki bir süre daha söylemek durumunda kalacağız. Aslında bunları hemen geçip bir masala anlatmak çok daha iyi anakılıçlar. Evet yani sana katılıyorum ama bence bizim programın amacı da bu algının kapanmış olmasından dolayı ben bu kapanmasını algı yok demeyeceğim. Bence çünkü bundan binlerce yıl önceki insanların daha açık algıları olduğunu ben inanıyorum ve düşünüyorum. Bu diyalektikle ilgili yani şöyle bir eklemede bulunmak istiyorum müsaadenle. Evet. Mesela e, bu diyalektik felsefede var olmak, yok olmak aslında Türkçe'de mesela okuya dur diye bir e, şey var. Evet. evet. Abi var. O, o, okuya dur, koşa dur, e, dinliye dur. Aslında, biraz da evet iyi anı sattın. Ee, burada mesela Ege'de de var belki büyük ölçüde. Altay bölgelerinden gelenlerde vardır ama ben en çıplak halde bu Türkçe konuşan ve eşitlikçi bir toplum olan, dolayısıyla masalları olmaz onların mitolojileri vardır. Dukaların konuşmasında yürüp duruyorum, gidip duruyorum, ne yapıp duruyorum. Buradaki durmak, yürümede durmak, harekette duruyoruz. Yani Diyalektiği en iyi anlatan e, dillerden biri. E, benim bence daha güzel anlatılamaz. E, durmak aslında hareketimizde kendisi de durmak. Bir durmaya çalışın. Bir durma, duran adam vardı anımsarsanız e, gezi direnişinde. E, dur, herkes e, gitmişti bir kişi vardı. Durmak da yasak mı diye orada duruyordu. E, aslında onun da durmamasını istediler. Çünkü durmak en güçlü devinim. Çok evet. daha zor. Ne kadar durabilirsiniz? Bunu anlatıyor. Yani yürüyüp duruyorum, gidiyorum. Bizde o durma halen de devam ediyor. Gidiyorumdur, geliyorumdur. Oradaki dur, durmanın e, şeyi, e, simgesel olarak ya da fosilesinin kısaltılmış hali. Dilimiz diyalektiktir. Yani aslında bu bizim şöyle bir şansımızı ben ilk programda ve bazen zaman zaman tekrar edeceğim. Biz bence çok şanslıyız, Türkçe anlıyoruz, Türkçe konuşuyoruz, yazıyoruz ve hey. e, Büyük Üstat Alim Şerif Onarı'nın tercümesiyle e, yaratılmış olan Yapı Karide yayınlarından çıkmış Binbir Gece Masalları tercümesini de bu anlamda anlayabilecek kapasitemiz var. Ee, bir son özet yapacağım Diyalektik'le ilgili müsaadenle. Evet. Zaten Bin Gece masallarının bence çok taslakta. biz detaylarına çok ince senle ama hep şunu görüyoruz yaşamın devamlılığı ölümün kaçınılmazlığı. Yani aslında Diyalektik böyle birbirinin içine girmiş bir şey. Yani bu ikisi de hep el ele kardeş gibi gidiyor e, abartılmadan ama bir hayatın parçası, yaşamın parçası olarak. Şimdi diğer soruya geçeceğim izninle, bunu bir toparladık, Ge geri dö döneriz ileriki programlarda bir takım masallarla evet. örnekledikçe. Şimdi geçen sefer de bahsettik daha ilk masalda daha bin bir gece masalını Şehrazat anlatmaya başlamadan önce bile Şehrazatla şehriyarla vesaire tanışırken vezirin anlattığı e, masalda hayvanlar konuştuğuna tanık olduk. Daha ilk masalda bize aslında 1001 e, Gece masalları hayvanların konuştuğunu gösteriyor ve bunu evet. a, duyan insan var, bunu anlayan insan var, insanlar evet. var. Hayvanlar neden konuşuyor masallarda? Özcan abi, bize anlat. Evet, e, özellikle e, asıl olarak 1001 Gece masallarındaki ne anlatayım? 1001 e, Gece Tabii diğer masallara da gideceğim. Benim bir geci özellikle bize bunu ima etmiş. Biliyoruz ki masallar bir şeyi direkt söylemekten hoşlanmıyor. Sizin anlamınızı istiyor ki direkt söylerse benim görüşüm. Benim görüşüm doğru değilse de onu savunmuş olsun. Biraz ideolojiye dönüşür o. Halbuki sen anlarsan o senin görüşün olur. Zaten bir yazarı da yok. Özcan Yüksek ya da Coşar Kulaksız yazmamış ya da... Ee, Mr. Freud yazmamış. Bu yüzden de çok değerli bir bilgi. Şu gün yaşadığımızda daha da değerli. İdeolojiler ideolojiyle de kötü anlamına gelmiyor ama birinin görüşü. Bazen çok çok görkemli ütopyalar distopyalara dönüşüyor. Zaten distopyalar çağında yaşıyoruz. Yani eşitlik toplumlar kurulduğunu zannediyor. Dünyanın en Yaraşik toplumlar oluyor ve en kanlı toplumlar oluyor. Ee, Özel abi, e, Ütopya, Distopya ile ilgili de bence gir, girelim bu konuda. E, bu programda vakit bulursak ama şuna ben geri dönmek istiyorum izninle. Hani evet. e, hayvanların konuşmasıyla alakalı. E, biz seninle bunu uzun uzun konuşurken hayvanların e, aslında Darwin'den, e, çok e, hani Darwin'in e, teorisi, e, do evet. doktrinlerinden hepimiz e, takdir ettiğimiz bir durum var ama e, Darwin'in yaratmış olduğu evrim, e, ben kendi şahsım adımı konuşuyorum, mekanik bir evrimi anlatıyor. E, ve e, evrimsel psikoloji ki senin bence bu uzmanlığın diyeyim, yani bence bu bu kadar masalı anlayıp a, bize algılattıktan sonra... Evet, anlamayan ye, şeyim yerim, o. Evet, yani 20-30 yıllık bir şeyi bir ne diyeyim anlayış biçimini evrimsel psikoloji yani Darwin'in yaratmış olduğu mekanik evrimin aslında bir evrimsel psikoloji dönüşmesi daha 20-30 yılken belki 30-40 90 yıl. 90'lı yılları. Işte, 90'lı 90 yıllar. yıllar. Ben, evet, masallar bize binlerce yıl önce bunu anlatmış. Çünkü <gülüyor> evet. hayvanlar bu evrim sadece mekanik değil psikolojik de. O yüzden bu, yine özetle bize evrimsel psikoloji ve bunun binbir gece masallarında hayvanların konuşmasıyla ilişkilendirmesinden Kısa bir özet geçim. Evet aslında bu evrimci psikoloji 90'larda özellikle evrim teorisinin yaygın olduğu Anglo-Sakson kültüründe Amerika'da ve İngiltere'de yine fark ediliyor. İlk evrim teorisini atan Darwin en azından o coğrafyadan olduğu için. Ben de e, işim gereği bütün akademik şeyleri de e, o zaman şimdi magmanın yeni yönetmeniyim ama o zaman Atlas'ın kurucusuyum bütün literatürü takip ediyorduk e, e, özellikle kültürel anlamda ve bu e, dikkatimi çekti e, evrimci psikoloji e, ve ben e, hemen bir makale yazdım Atlas'a ilk böyle yani masallar bunu anlatıyor dedim sonra işte sonrasında e, daha ayrıntılı devam etmeye çalıştım ama bu, bu masalları okurken ben bile küçümsemiştim. Oradaki hayvan masalı bu da bir hayvan masalıdır diye küçümsemiştim. Yani cin yazarken fark ettim. Bunu bir okuyayım dedim. Yani şey, zaten babasının anlattığı hayvan masalı. İşte dedim evrimci burada e, baba evrimci psikoloji kızına anlatmaya çalışıyor. Yani evrimci psikolojide e, memililerde ya da Başka hayvanlarda hepsinde e, e, türlerin aralarındaki e, cinsel e, cinsellik kültürü, diyeyim, ilişki anlamında değil cinselliğe dair davranışları aslında kültür değil davranışları e, tamamen doğayla ilgili bir şey. Ve bu e, tamamen doğayla ilgili olduğunu vurguluyor bu hayvanlar üzerinden anlatıyor. Fakat doğa öyle bir şekilde bir evrim geliştiriyor ki e, işte e, Darwin'in daha sonraki daha gelişmiş hale diyeyim. E, biz bunları yani bir horoz tavuktan e, daha iri. Tavuk biraz daha e, küçük. Ya bir boğa işte e, sığırdan daha küçük. Ya da e, ne bileyim, yine memelilerden gideyim. E, ayı balıkları e, şeyden erkekleri, dişilerden daha e, daha mesela üç katı, beş katı olan e, diyeyim e, türler var. O zaman doğa sürekli olarak o güçlü ondan olan lehine, tırnak içerisinde hep onları gene yaşatıyor. Diğerleri yaşayamıyor zaten. Daha iri olan, daha güçlü olan hayatta kalıyor. Böyle bir e, hayatta kalma e, ilkesini e, binbir gece masalları Biliyormuş, fark ediyormuş. Yani Bunu şunun için söylüyorum. Ee, bizden önceki kuşak, bizden önceki, bin yıl önceki kuşak, iki bin yıl önceki kuşak, tıpkı felsefede olduğu gibi bu bilgileri de biliyordu. Yani tesadüfen buralara gelmiş değiliz. Sadece teknik olarak ilerlemek gerekiyor. Belki uzaya gitmek için ama bilgi, insan bilgisi e, geriye ve ileriye doğru e, çok parlak, hayranlık uyandırıcı bir e, bir kapasiteye ve örneğe e, de sahip. Biz şimdi Binbir Gece masallarını yorumlarken, çözümlerken bunları da görüyoruz. Yani bin yıl, iki bin yıl evvel insanların bildiği hep, hem de bu filozoflarından da söz etmiyoruz. Bildiği bir öğretiyi de öğrenmiş oluyoruz. Hem de Ölçen ya da Kulaksız'ın ya da e, Umberto Eko'nun değil e, adı sanı olmayan e, tamamen Anonim diyeyim, yabancı dil e, sözcük kullanma hakkımı kullanarak bir bilgi. Bu, görkenli olan bu. Ben bunu çok görkenlilik buluyorum. Evet, şimdi... Bir, e... oto, bir, bir İngilizce'den bir şey daha söyleyeyim. Yani otor aynı zamanda otoriteden yani Bir otoru yok masalın. Otoritesi evet. yok. Zaten... Erkeği yok. Ben, e, şimdi bu evrimsel psikoloji ileride yine başka masallarla bağdaştırıp yine anlat, anlatacağız. E, bu masalların ikna gücünün biz e, zaten onun bir şey dikte etmemesinden e, tamamiyle doğadan ve evrenin zamanın uzamın parçası olan yaşantının kendisinden parçalarla aktararak geçmişten e, günümüze ve geleceğe aktararak dikte etmeden ikna gücüyle ya yani masalların en büyük kuvveti Bence ikna gücüyle bize bir şey öğretmesi. O anlıyor zaten. O, evet. o, böyle bir sözlük yok. Ben şimdi öyle bir sözlük yazdım ama e, gerekiyor diye ama o insan anlıyor onları. Sözlüğe gerek yok. Evet. Ee, şimdi Zaten bir de şunu da hemen altını çizerek ben birinci masala geçeceğim ondan sonra. Bu konulara geri döneriz Özcan abi daha sonra diğer masalardan. Evet. E, yani hiç Binbir Gece masallarında özellikle ama bütün masallarda değilim bence. E, Hiçbir cümle, kelime rastgele kullanılmıyor. Bunu sen evet. gün konuşurken de üzerine evet. geçtik. Evet. Yani orada e, eşekle öküzün konuşmasını duyup kahkayla gülen, gülen bir adam olmasının kahkayla gülmesinin bir anlamı altı çizilmiştir bu. Yani evet. o, o sadece duydu ve gitti deneyimidirdi. Evet. O yüzden evet. burada... Roman değil yani, roman değil. Evet. evet, roman değil. Bu masaldaki her cümle, her kelimenin ...seçilmiş, seçilmiş olmasının sevi bir, ...bir bilgelikle gelmek, bir süzülmüş olması... ...insanlık... Evet. ...insanlığın ortak aklıyla süzülmüş olması... ...diyerek... Evet, ...imdelerle Sen, seni düşündürüyor... ...yani evet. bilgi vermekten ziyade... ...asıl olarak seni... ...bak şu sözcüğünün altında bir şey var... Evet, ...yani orada da zaten şunu söylüyor... ...bir şey var diyor... ...aslında diyalekte geri dönüyoruz... ...asıl aynı anda bir şey yok diyor... ...senin zaten var olan şeyin yok... ...ne olduğunu düşünmeni istiyor... Ama bu Hı. var, o yüzden de bu yok. Hiçbir zaman bir masal söylemez. Zaten dikte edilen hiçbir bilgi ve durumda kalıcı olmuyor. Bunu da görüyoruz hayatımızda. Evet. Ee, şimdi birinci masada geçiyorum. Ee, artık geçmek zorundayız. Evet. 10 ee, dakikamız kaldı çünkü. Şimdi birinci masal, en önemli masal... Ee, çünkü bunu, birinci masal, onu seçmiş, ki, şey. Evet, Birinci masal, evet. onu, onu seçmiş Şehrazat. Yani ne evet. Neden? Şimdi Tacir ile İfrit'in öyküsü. Ben çok kısa yine e, bunu özetleyeceğim, özetlemeye çalışacağım. Sen de bana yardımcı olursun bir şey atlarsam Ama çok kısaca tamam. bunu e, bence okumaları dinleyicilerin izleyen daha iyi olur. Ama ben hızlıca özetleyeceğim ki neden konuştuğumuz anlaşılsın. Evet, evet. E, tamam. Bir Tacir evet. var. Ee, bir, bir, bir iyi bir tüccar var yani işini iyi yapan ve bir gün e, bir kendi yaşadığı şehirden başka bir yere e, işte tüccarlık yapmak için seyahat ederken yoruluyor bir, bir yürüyor adam, evet. e, yürüyor bir seyahat ederken bir ağacın gölgesinde dinlenirken e, acıkıyor ve hurma yiyor e, ve daha sonrasında bu hurmanın çekirdeğini de boşluğa doğru atıyor boşluğa doğru attığı zaman hani e bu, şimdi bunun neler demek olduğunu sen anlatacaksın evet. ben onlara girmiyorum evet. ben kısaca anlatıyorum o sırada bu bir, e, bir ifrit meydana çıkıyor bir ecinli e ifrit e, bederiyor birdenbire ve diyor ki ben senin canını alacağım çünkü senin attığın hurmanın çekirdeği benim çocuğumun göğsüne isabet etti onu yaraladı ve öldürdü çocuğa evet. e, bunu anlayamıyor nasıl olur diyor ben boşluğa attım diyor hayır diyor sen benim çocuğuma attın diyor Evet. bunun üzerine ben seni ben görmedim, görmedim. Görmedim ben, görmedim. ben görmedim diyor ben görmedim diyor bunun üzerine de e, tü, e, tacir diyor ki o zaman bana lütfen bir sene ver diyor ben gideyim, benim bir takım işlerim var, helalleşmem gereken kişiler var, halletmem gereken olaylar var diyor. Ben bir sene sonra buraya geleceğim diyor. Sonra gidiyor kendi... Benim canım alırsın gelince. Gelince canım alırsın diyor. Gidiyor, işlerini halletiyor. Herkes de helalleşiyor. matem havası oluyor, kefenini alıyor, geri dönüyor. Evet, yani, yani. şunu demiyor. Biz diyerek konuşayım diye girdim araya. Yani biz ifritler ee, yani çok üzgünüm gerçekten attığım vurma yüzünden e, oğlunuzu çocuğunuzu kaybettiniz ama e, şunu demiyor ya biz bo, ben boş gördüm boşluktu e, bilmiyorum ki biz insan türü olarak ifritleri e e göremiyoruz dolayısıyla beni bağışlaman gerekir ben şu kuku okuduğum için böyle düşünüyorum. bunu demiyor bunu demiyor bunu demiyor kabul ediyor. Ben, ben, e, sonra, bana bir yıl, bir yıl müddet ver e, Hepsini soracağım şimdi sana. Bütün evet, anlattığım yani, şeyleri. Bir yıl diyorsa <gülüyor> çok yücüsün <gülüyor> değil mi? Evet, evet. Şimdi sonra geri dönüyor. O sırada e, burada üç tane şeyhle karşılaşıyor. Evet. Bence o, oraya o... gitmeden burayı, burada şey yapalım. E, e, şeylere gitmeyelim. şeylere gitmelim ama şöyle bir şey. Şeyhlerde zaten çok kısa özetler geçeceğim. E, e, sonra işte, sen onları o... geç. Bence e. burada e, evet. Aa, 8 dakikamız kaldı. O zaman tamam. sen şu ana kadar Hemen soruyorum, kurma çekirdeği neyi simgeler? İflit isabet etmesi nedir? İfrit nedir buradaki? Neden tacir? Yani e, burada e, en önemli soru bir yıl niye bir yıl istiyor? Hazır ömür istiyorsun, bin yıl iste. Yani öyle bir gücü var pazarlık yap. Bir yıl istemesi bize bir şeyi anlatıyor. Yani şu günkü yaşadığımız e, krizi de o anlatıyor. Yani koronadan söz edeceğim çünkü. Her insan bir ömür yaşıyor. Fakat o uzun ya da kısa yaşayabilir. Yani o ömür uzun ya da kısa olabilir. Her insan bir ömür yaşıyor. iki ömür yaşamıyor. E, ve bir insanın ömrü, senin, benim, herkesin ömrü birbirine bağlı. Yani onun yaptığı ya da onun yapmadığı bizim ömrümüzü uzatıyor. Yani biz boşluk zannediyoruz, e, doğayı yok ediyoruz ya da işte e, doğanın güçlerini yok ediyoruz. E, dolayısıyla doğa bizi güç güçlü kılacak ve korona olmayacakken oradan bir musibet, bir başka bir şey, bir kimyasal genle oynama, şu bu, şimdi örnekleri vermek istemiyorum. Fakat yapılan her şey e, kötü bir sonucuna yol açıyor. Bunu anlatıyor, boşluk değil. Biz boşluk zannediyoruz. Doğa burası, yani burası bir e, otopark değil. Yani ırmakları yok ettiğimiz zaman oradaki bütünlüğü bozduğumuz, ne kadar bilebiliriz, o bütünlüğü bozduğumuzda bir yer açılır ve bir daha da e, şey yapamayabiliriz. Onu kapatabilir Bunu anlatıyor. Bu kadar görkemli bir şekilde e, bugün yaşadığımız salgının nedenini anlatıyor. Yaptığımız her şeyden sorumluyuz. Yapmamak bir yapmaktır. Evet, sadece böyle söylüyorum. Evet, evet. Burada e, bu e, hurma çekirdiği insanın küçümseyip önemsemeyeceği kadar küçüklükte bir şey olmasına rağmen bence evet. onun isim geliyor. Sen önemsemeyebilirsin bunu. Ama bu aslında evrende ve doğada başka bir şey yol açabilir ve sen sorumlusun bundan. Evet. Sen yani kendin evet. sorumlusun. Yani yaptığın şeylerden yapmadıklarında dahi sorumlusun. Şimdi e, ifrit ne buradaki? İfrit neyi e, temsil ediyor? İfrit e, yani çok belirgin ve keskin bir e, tanım yapmak gene de kendim açımdan bir ikna edici değil ama İfrit birkaç... Çünkü... E, bazı ögeleri birkaç anlamda da kullanabilir e, masallar. E, her oradaki beş ayrı karakter bir kişinin beş ayrı karakterini de simgeleyebilir. İftir, içimizdeki önce olumlu yanını söyleyeyim. İçimizdeki e, güç, enerji, e, bilinçaltı Freud'un e, terimleriyle arzu tutku, e, arzumuz tutkumuz sanat yapma şeyimiz çok. Büyük bir adam olma, çok zengin olma şey. Bak bunlar da negatif şeyler. Bunlarla ilgili masallar da var. İleride zaman gelirse birkaç yıl sonra belki gelecek. O e, yok etmiyorsun. Hatta e, İran e, efsanesinde Dehak vardır. O çok iyi anlatır. Dehak. Masalda sayılmaz o biraz mitoloji ama birbirine kardeş diyebiliriz masalda mitolojiyi. Dehak her gün e, güç sahibi bir, erk sahibi bir şey. Her gün Yeni doğan e, iki çocuğu e, yiyor, yok ediyor. Öyle yaşayabiliyor. Bunun üzerine artık bir tanesini saklayıp bir tanesini de e, vererek öyle kurtulmaya çalışıyorlar. Yani fakat ve yakalıyorlar, yeniyorlar. Fakat yenip öldürmüyorlar onu. Ben oradan e, bir tek bunu anlayabildim. Niye öldürmüyorlar? Çünkü o bizim içimizde olan bir şey. Yani o o zaman, zaman ifrit... Yaşama enerjimiz olmayacak. Evet. Yaşama enerjimiz ifrit aynı anda bizim yaşama evet, enerjimiz evet. ve yaşama bağlanmamız ama aynı zamanda dizginleyip dengelememiz gereken bir şey. Evet. Şimdi mesela çok evet. daha iyi anlattım. Ben yani daha evvel anlattıklarımı göre bu çok daha iyi anlatmış oldum. Biraz evet, da bu harikoydu. diğer karşılıklı konuşmakla. Yani. Evet. evet. Yani o yüzden zaten karşılıklı konuşuyoruz. Konuştukça evet. da ee, anlıyoruz. Bence e, diyalektin Türkçesi eğitişim, karşılıklı konuşmak. Evet. İlkişim, Türkçesi, İlkişim. Evet. Evet. Eğitişim Türkçesi, öz Türkçesi. Evet. 3 Üç dakikamız kaldı. Ben izninle şöyle bir özet geçeceğim. Üç şeyle evet. karşılaşıyor. Üç şey e, kendi e, ifrit geliyor o sırada. Ben hızlı geçiyorum. İfrit e diyorlar ki bu, e, bak ben sana bir e, öykü anlatacağım. Beğenirsen ee, üçte bir bağışla. Bu Hayat kişinin, evet, evet. kişinin e, hayatını üçte birim söyleyelim. Bir dakika evet, evet, onlara gelmeyelim çünkü şunu Bu Belki evet, tek evet, hafta konuşacağız. Şimdi, evet, e, birincisinde Şeyh ve Ceylan'ın öyküsünde ben çok kısa da bahsedeceğim. Çünkü bunu okumaları gerekiyor. Bunun bence ana konusu yalan insanın kendisine geri döner. Ama arkadaşlar okumanız lazım. Bunların hepsini anlatırsak çünkü bu, bu yıllar sürecek. İkinci şey yani tamam diyor, bunu çok beğeniyor. İfrid bir e, üçte birini bağışlıyor. İkinci e, hikaye Şeyh ve iki tazı iki köpek hikayesinde para hırsı ihtiras insanın kendisini tutsak alır aslında ve aslında buna maruz kalan insanın her zaman bağışlayıcı olması ile alakalı toparlıyorum. Bunun üzerine daha detaylı konuşuruz istersen haftaya. Bunu da beğeniyor bu masalı da ve üçte birini daha bağışlıyor ve üçüncüsünde de Şeyh ve Katır'da hatırlarsan bir zenci ile aldatılan yine bir, bir, bir, bir birisinin masalı var, öyküsü var. Şeyh bunu anlatıyor ve bu, bunun da bence en kaba tabirle özeti insan sadece kendini aldatır ve sadık olduğun sadakat insanın kendisinedir. Dışarıya değildir gibi çok kaba bir özet yapı. İfrit bunları beğeniyor, her birini üçte bir, üçte bir bağışlıyor ve tacirin hayatını bağışlıyor. Şimdi son bir dakikamız kaldı. Senden bir dakikalık bir şey isteyeceğim. Ben gelecek hafta neden bahsediğimizi an anons edeceğim. Bu üçte birler ne demek sence? Niye üç her niye üç tane ve üçte birini bağışlıyor hayatını? Ee... Bin, bin bir gece masalların işte dikkat etmeden bir şeyi söyleme yollarından biri niceliği kullanmak. Nicelik, e, görünmeyen nitelik e, betimlemenin en güzel yolu. Yani bir görünmeyen bir nitelik var, dördüncü boyut var. Bu çok felsefe, yani e, Hegelian düzeyde bir e, üst e, bilgi. O nişelik onu anlatıyor. Yani birkaç yerde, 1001'de bir bir böyleysen e, masallarda geçen bütün sayısal göndermeler bize e, görünmeyen niteliği zaman boyutunu kastediyor. Aslında en boy yükseklik için zaman boyutu kastediyor ve e, bunu betimliyor. diyor. Bizim Türkçe'deki e, diyalektiğin kendisini anlatıyor. Evet, o zaman zaten bununla ilgili önümüzde daha çok masallar var. Onlarda konuşurken bu uzam. E, şeyini daha çok vurgularız, daha çok detaylandırırız. Ben bu hafta konuşamadığımız veya üzerinden geçememiz şeyleri gelecek haftada konuşacağımızı anons ettikten sonra aslında gelecek hafta çok e, eğlenceli ve aynı zamanda çok önemli bir şey, bir konuya gireceğiz. Aşk. Aşk nedir? Aşkın üç niteliği. E, ben bununla ilgili dinleyicilere şöyle bir öneride bulunacağım. E, bu Alim Şerif Onar'ın Yapı Kredi yayınlarından çıkarmış olduğu kitapta İki ciltlik olandakinin ikinci cildin 2434. sayfasındaki e, 12. Cilt, 12. E, cildin sonundaki son masal e, Sultan Nur'un Nehar. Evet, Nuru Nehar ile Güzel Ecinliği'nin öyküsünü. Bu aynı zamanda iki iki iki de bölünmüş halde de var. Bu 12. cildin son masalı Sultan Nur'un Nehar ile Güzel Ecinliği'nin öyküsü bize aşkı ve aşkın üç niteliğini e, Kıs özetle e, anlatıyor olacak. Sen bize bunu daha yorumluyor ve anlatıyor olacaksın. Okumalarını öneriyoruz. E, ben Üç niteliğinden bahsediyor. Demek ki evet. bir tane niteliği yok, üç tane var. Üç tane var, evet. Onlar nedir? Aşık olunacak adamın üç niteliğini... Evet, aslında iyi söyledin. Yani özellikle e, onu anlatıyor. Yani burada özellikle erkek dinleyici dinlesin ki... <gülüyor> Aşk nedir? Evet. Birazcık daha size aktarmaya çalışmış olum. Ben e, izninle bu haftaki yayını kapatacağım. Süremiz doldu. E, gerçeği yalnızca masallar bilir diyoruz ve haftaya buluşmak üzere. Ben Coşar Kulaksız. Ben Özcan Yüksek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.